Zümrüt'ün kalbine yolculuk Yazan Esra Uğur Aoğlu Dramaturk Selma Fındıklı Yöneten Erdal Küçükkömürcü Yapımcı Engin Demiray Efektör Hamit Çelik Oynayan sanatçılar Mansur Mert Tanık, Sadi Edip Tümerkan, Beybaba Selçuk Özdoğan, Dilşat Berrin Öney, Kör simyacı, Fikret Ergin, Silvan Bey'i Birinci Ses Sinan Pekinton, Vali Nihat Hakan Güney, Nigar Funda Mete, Amca Kervancı Gülen Türkmen, Gül Hanım Kadın Ayşe Akınsal, simycının kızı yaprak atik onat. Ulak ikinci Tellal Ali Hakan Beşen, Birinci Tellal Hakan Joşar. ...eksik Mansur. Eksik mi? Hı hı. Bulabildiğim en güzel taşlarla süsledim. İnce ince işledim, dilşadım. Bir taş eksik. Ve eksik olan başka şeyler de var. <gülüyor> Neyin var senin? Her gün seninle sadece bu hurma ağacının altında gizlice görüşebilmek... ...ya da pazarda karşılaşacak mıyız diye beklemek. Kimse görmesin diye her an tedirgin olmak. Bu sevginin meşruluğu eksik. Ben istemiyor muyum sanıyorsun? Her günümü, her gecemi seninle geçirmeyi... ...korkusuzca ve huzurla bir çatının altında... ...saatlerce dalıp gitmek gözlerine... ...ellerinden ayırmamak ellerimi. Ama amcam... ...karşısına öyle güçlü çıkmalıyım ki... ...hayır diyememeli. Bunun için çalışıyorum gece gündüz. Ama ne çare... ...ben bir taş süsleme ustasıyım sadece. Bey değilim, tüccar değilim. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Silvan Bey benimle evlenmek istiyor. Silvan Bey mi? Ama nasıl olur? Bir şey yapmalı. Amcam ancak zümrüdün kalbini bulup getirirse benimle evlenebileceğini söyledi. Ama zümrüdün kalbi sadece bir efsane? Hayır değil. Ben zümrüd'ün kalbini gördüm. Ona dokundum. Babam büyüdüğünde senin olacak derdi. Ama annem ve babam önleden kısa bir süre önce bir simyacı onu bizden çaldı. Eğer Zümrüt'ü bulup getirirsen amcamdan beni isteyebilirsin. Ona tekrar dokunmak istiyorum. Benim için onu bulacak mısın? Ha? Bulacak mısın? Zümrüt'ün kalbi babamdan kalan tek hatıra. O olmadığı zaman hep eksik kalıyorum. İşte böyle yetim kalıyorum. Hala var olduğunu bilmediğim... ...varsa bile nerede... ...kimde olduğunu bilmediğim bir taş istiyorsun benden. Başka çaremiz var mı? Silvan Bey bugün yola çıktı bile. Nerede ve kimde olduğunu bilmediği bir taşı aramak için. Demek ki o kadar istiyor bu evliliği. Zümrüt'ün kalbini bul ve bana getir. Eğer beni istiyorsan. Peki. Sana zümrüdü bulup getireceğim. Ama ya bulmam çok uzun sürerse? Döndüğümde burada beni bekliyor olacak mısın? Yeni şehirler, yeni insanlar, yeni kadınlar göreceksin. Peki sen dönecek misin? Bil ki razı olup yola koyuluyorsam, bu kadar seviyorsam... Vallahi 40 yıl geçse de dönerim. Ölüm gelmezse bana ben sana gelirim Dişat. Burada bıraktığın yerde bekliyor olurum. Bıraktığın gibi bekliyor olurum. Artık gitmem gerek. Amcam beni aramaya başlamıştır. Dişat ya Zümrüdü bulamazsam ya Silvan Bey'i benden önce bulursa. Bulabileceğini biliyorum. Aşkın sana yardım edecek. Zümrüt'ün kalbi ve onu aramaya çıkan cesur aşık, he? Sadi, korkuttun beni. Ne arıyorsun burada? Saklanmış bizi mi dinliyordun? Aşktan gözü kör olmuş dostumun dediklerini duyunca... ...olduğum yerde kala kaldım. Ancak kendime gelebildim. Bir taşa mı kaldı sevgi Ne biçim bir iş bu? Ben de bilmiyorum. Ne zaman döneceksin Bilmiyorum anne Çabuk dönmeye çalışacağım Merak etme beni Bunlar hep o bey kızının yüzünden geliyor başımıza Onun yüzünden gidiyorsun değil mi Ne yaparsan yap O öfkesi dört bir yana nam salmış Gözünü para pul hırsı bürümüş amcası Verecek mi kızı sana Aklını başına topla Anacığım sen beni merak etme Hadi ver elini öpeyim. Hakkını helal et. Korkuyorum. Yolda başına bir hal gelecek diye. Korkma annem. Döneceğim. Er ya da geç. Hoşçakal. kal Döneceksin. Hadi, yemek vedalaşmadan gidiyorsun Vakit kaybetmeden yola çıkmam gerekiyordu. Ah, aklını mı kaçırdın sen? Hiç bu çölü geçtin mi daha önce? Hem de tek başına. Hadi dönelim. Bu saçmalık. Var olup olmadığını bile bilmediğin bir taşın peşine mi düşeceksin? Bu yola çıkmazsam Dışada ulaşamam. Beni vazgeçirmeye uğraşma. Ah, tabi tabi. Aşkta delilikten başka ne ki? Ama kimse çölü rehbersiz geçemeyecek kadar deli olamaz. Benden iyi rehber bulamazsın. Ben de geliyorum. Bu uzun bir yolculuk olabilir. Gelemezsin geri dön. Niçin? Geldiğim yerde senden başka kimin var zaten. Sen nereye gidiyorsan ben de yanındayım. Sadi dön diyorum. Bu çölde seni tek başına bırakmak... ...bile bile ölüme göndermek demek. Geceleri zehirli akrepler, yılanlar, çiyanlar... ...yarasalar olur burada. Her yanını sararlar. ...gündüz yakan çölün gecesinde donarken tek başına... ...adım adım bir tilkinin yaklaştığını duyarsın. <gülüyor> tamam, tamam Saadet. Sus artık. Yanında şöyle güçlü kuvvetli bir yol arkadaşın yoksa... ...vay haline. Kaç kervana muhafızlık ettim ben bu yollarda. Hayattaki tek dostumu kaybetmeye niyetim yok. Onun için beni vazgeçirmeye uğraşma. Hem ben severim yolculukları. Eee, nereye gidiyoruz? <gülüyor> Bilmiyorum. Peki nereden öğreneceğiz... ...Zümrüt'ün kalbine gidecek yolu? Bilmiyorum. Hmm, anladım. Bir simyacıdan bahsetmişti değil mi? O zaman... İlk önce simya şehrine gitmeliyiz. Ülkenin en meşhur simyacıları orada. Bir kervanda beraber yolculuk ettiğim bir adam vardı. Kör simyacı. Belki bize yardım eder. Ah, ah. Dil çağdım, ne yapar şimdi? Ee, <gülüyor> bence pişmandır seni gönderdiğine. Kör simyacıyı arıyoruz. Nerededir? Ben ben yolcuyum. Bilmem burada. Kör simyacı mı dediniz? Ee, şey. Ee, e şey. Evet. Çarşının sonuna gidin. Sağ tarafta dükkanımı görürsünüz. Ey, sağ olun. Ee, Sadi, gitmiyor muyuz? Ee, nereye? Ha, ha ha geliyorum geliyorum. Ee, tamam. Bir yer burası. Çok karanlık. <gülüyor> Onun ışığa ihtiyacı yok ki. Bütün bu şişeler, bu sıvılar her şeyi altına çeviren simyayı bulmak için. Sanmam. Kör simyacı eminim ki daha büyük bir sırrın peşindedir. Sır mı? Evet. Ebedi hayata ulaştıran iksir belki. Ayş, dikkat etsene. Peki bu kalın kitaplarda o sırrı ulaşmak için mi? Hadi yardım etsene toplayalım şunları. Hem gözleri görmeyen biri bu kadar kitabı ne yapar ki? Öf. Gelen kim? Ee, derler ki bir kör simyacı varmış. İnsanı görünmez yapan bir iksir bulmuş. Sadi. <gülüyor> Demek yolun buralarda düştü. Ya. Ne sevindirdin beni? Buyur buyur hoş geldin. Hoş bulduk. Yanındaki kim? Aa, dostum Mansur. Beraber yolculuk yapıyoruz. Bir derdi var. Belki sen bize bir yol gösterirsin diye geldik. Hoş gelmişsin. Fakat benim de var olduğumu nereden bildiniz? Gözlerim görmüyor ama kulaklarım duyuyor. Sadece sesini değil nefesini de duyuyorum. Ve her canlıya ait bir koku vardır. ...senin kokun biraz telaşlı, biraz ürkek, bir yere yetişmek ister gibi. Anlatın bakalım, nedir sizi buraya getiren sebep? Ee, Zümrüt'ün kalbi. <gülüyor> Herkes bu taşın peşine düşmüş. Geçen günde bir beyi buralarda soruşturmuş, araştırmış. Sarada mı sordu? Yok yok, Hayır. <gülüyor> bir kör nereden görsün Zümrüt'ün kalbini değil mi? Ee, ama belki duymuşsundur. Nerededir, kimdedir? Nerede, kimde bilmem. Ama buradan geçtiğini biliyorum. Ya, ne, ne zaman, nasıl? Uzun yıllar önce. Yırtık pırtık bir yeleğin cebindeydi. Sonra sahibini, kara simyacıyı çok zengin etti. Nasıl? Ona sahip olmak isteyen çok insan vardır. Satmış olmalı. Kara simyacı nerede peki? Para pul ömrü uzatmaya yetmez. Bizimki çok sefa süremeden öldü. Peki kime sattığını biliyor musunuz? Bir gün tüccarların kervanına katıldı... ...ve onlarla yola çıktı. Yıllar sonra döndü. Onca altını... Kağıt ticaretiyle kazandığını söyledi. Peki yola çıktığı kervan nerelere gitmişti? Menzil neresiydi bilir misin? Kumaş tüccarları yıllardır buradan geçerek aylar süren bir yolculuk yapar. Yol boyunca mallarının bir kısmını satarlar. Fakat en zenginlerin yaşadığı Sultan şehrinde bir metreyi peyi on deve parasına satıp Bellerini doğrultup dönerler. Kara simyacı da onlarla gittiğine göre. Yani sultan şehrinde sattı zümrüdü. Bilmem. Belki de başka yerde. Belki de satmadı. Belki de onda değildi. Belki de böyle bir taş hiç olmadı. <gülüyor> Dedim ya görmedim. E peki nereden biliyorsunuz? Kendi de söylemediğine göre. Korkusunun, günahının ve cebinde taşıdığı ağırlığın kokusunu duydum diyelim. Zaten bu günahı taşıyamadığı için ölüp gitti. Zenginlik ölümü engelleyemez. Hatta bazen çabuklaştırır. <gülüyor> Size soğuk bir şerbet ikram edeyim. Öyle çıkarsınız yola. Hmm. Peki bunları bize niye anlattınız? Hem de onu niye aradığımızı... ...ve ne yapacağımızı bile sormadan? Çünkü senin dostun... ...iyi bir insan. Sana dostum dediğine göre... sende iyi bir insansın. Ve yaptığımız işte de... ...bir iyilik vardır. Herkesi dost bilmeyin... ...ama gözünüz açık olsun. Her ikram edileni... ...şerbet... ...her uzatılan eli... ...dost bilmeyin. Dilşahat'ı ilk gördüğümde küçük bir kız çocuğuydu. Annesi ve babası ölünce amcasının yanına getirmişlerdi. O zaman demiştim anneme. Ben bu kızla evleneceğim diye. Annem herkes dengiyle evlenir. Çocukluktan bunu aklına sok dedi. Aklım aldı da kalbim almadı bir türlü. Ya hatırlıyorum. Daha çocukken Dilşahatların evinin etrafında dolaşıp dururdum. O taşı bulmalıyım Sadi. Bulacağız bir yol. Beş altı saatlik mesafede bir kervan saray var. Yarın orada konaklayalım. Ve bir kervana katılıp yola öyle devam edelim. Umarım çok gecikmeden tüccar kervanını yakalayabiliriz. Evet. Şurada bir ateş yanıyor. Eşkıyalar olmasın. Doğru birileri var. Ha, bir ses duydun mu? Şu çalıların arkasından geliyor. <gülüyor> Yürü. Yürü. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. ...yakaladım seni... Durun, durun düşman değilim, dinleyin... Ne yapıyorsun, sadece koy kılıcını kınına... Evet, evet, koy kılıcını kınına düşman değilim... ...konuşmaya geldim sadece... Yok, yok, sen anlat, ben böyle de dinlerim... Şu ateşi ve çadırları görüyor musunuz? Ee? Oradan geliyorum, Kafur Bey'in elçisiyim... ...sizi gördük, buralar Tekin değildir... ...belli ki yabancısınız... ...giyim kuşamınız da yerinde... Geceyi çadırımızda geçirsin efendiler diyor bey. Bir tas yemeğimizden yesinler. Soframıza buyursunlar. Ee, ne belli hırlı mı hırsız mıyız? Belli ki değilsiniz. Olsanız bile on develik cengaverlerin arasına gidiyorsunuz. Merak etme sen bizi. Biz başımızın çaresine bakarız. Ee, Sadi artık kılıcını çek. Misafir perver ve dostane bir davet. Hadi gidelim. Şu ateşi söndürüp toparlanalım. Hadi Sadi. yemek için çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Misafirlerimizin kadehleri boşalmış. Doldursanız da. <gülüyor> Yok. Bu kadar yeter daha içmeyelim. Ya ya, ya ya yeter bu kadar yeter. Olur mu öyle şey canım? Şarap getirin. Eee efendiler, nedir sizi böyle yollara düşüren? üstelik buralarda konaklatana <gülüyor> işte alt üstü bir taş. <gülüyor> ya uf, uzun, çok uzun bir hikaye. Hmm, olsun olsun anlatın. Gece de uzun ben dinlerim sizi. <gülüyor> ne şimdi bu Mansur bir kıza aşık. <gülüyor> Ama aşkının bir bedeli var. Ya. Sadi, Sadi kalk. Baksana güneş yükselmiş, öyle olmuş. Neren? <gülüyor> Neredeyiz? Of, başımı taşıyamıyorum, çok ağır. Ne oldu bana yani böyle? Sızıp kalmışız burada. Eee, herkes nerede? Gitmişler. Ama neden bizi uyandırmamışlar ki? Ay. E, atlar nerede? Ha? Eyvah, hırsızlar atları çalmış. Bizi kandırmışlar. Sadi eşyalarını almışlar mı? Yok yok benim her şeyim üzerimde. Benim de bir tek mendilim yok. Mendil mi? Ne mendili? Dilşadın mendili. Ya hırsızlar mendili ne yapsınlar? Silvan Beyi. O Silvan Bey'iydi. Kim? Ne oluyor? Ya ben hiçbir şey anlamadım. Aman Allah'ım kim bilir ne zaman yola çıktılar? Geç kaldık. Ee, o zaman ben şurada biraz daha kestireyim. Çabuk kalk çabuk. Daha of. saatlerce yürüyeceğiz. Bir de kervanlara muhafızlık ediyormuş. Ay. Ay. Neyse. Nihayet gelebildik. Ay, Ayaklarım su topladı. Of gel gel. Bak şu ihtiyarın masasında yer var. Oturalım biraz. Afiyet olsun beybaba Sağ ol evladım Konaklayan kervanın başı kimdir? Şu develerin başında duran uzun boylu adam Heh, Ben gidip konuşayım Kervana mı katılacaksınız? Sultan şehrine doğru giden kumaş tüccarlarının kervanıysa evet O zaman hoş geldiniz Geceyi burada geçirecekmişiz Yarın sabah yola çıkıyoruz ee, Gençler Yorgun görünüyorsunuz. Uzaktan mı gelirsiniz? Yolunuz uzun mudur? Uzaktan. Ya. Kervanla birlikte gideceğiz. Tüccara da gezgine de benzemiyorsunuz. Ee, i̇kisi de değiliz. Bir, bir işimiz var da. Ee, siz tüccar mı yoksa gezgin misiniz? Ben hem tüccar hem seyyah sayılırım. 25 yıldır yollardayım. Ha, evin çoluğun çocuğun yok mu? Ha, çoluk çocuk yok. <gülüyor> Bir evim var on yıldır gidemedim Ama bu seferden sonra artık dönüyorum evime Ölmezsem tabi İnsan yollarda değil evinde ölmeli Yok bey baba yok Sapa sağlamsın maşallah Daha bir şey olmaz sana Beybaba hani ömrün yollarda geçti diyorsun ya Belki duymuşsundur bir yerlerde zümrüdün kalbi diye bir taş varmış Duydum evet Nasıl duydun? Şekli bir kalbe benziyormuş Eee başka? Zümrüt'ün kalbi kalplere iyileştirir yumuşatır diye duydum Onun için mi yollardasın? Yoo öyle meraktan sordum. Evet beybaba o taşı bulmam lazım Sevdiğime ulaşabilmek için Peki, nerede, kimde olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Ya bulsanız da... ...onu almanız mümkün olmazsa? Ee, bak bunu hiç düşünmedik. Çok para isterler değil mi? Elması ancak elmasla kesebilirsin derler. O artık sahibinin ona verdiği değere bağlı. Taşlara kıymet veren biziz. Elması elmas yapan... ...zümrütü zümrüt... ...ya da bir kadını sevgili yapan... Sen değer vermezsen o taş kıymetli değildir. Sen sevmezsen kadın sevgili değildir. Ya <gülüyor> sonra o sevgili adamı böyle düşürür yollara da... hiç sızlamaz. Ben ne yaptım şu Ademoğluna diye düşünmez. Aşk böyle büyük, böyle uğursuz işte. Sen de aşık mısın oğlum? Ee, Yok, çok şükür değilim bey baba. <gülüyor> Aşkın Leyla'sını gördünse söyle... ...Mecnun'dan rivayet edip de söyleme. <Gülüyor> ee, ama beybaba... Baksana göz kırpıyor yıldızlar. ...kum taneleri mi... ...yoksa yıldızlar mı daha çoktur? Bilmem. Bak, bak şu en parlak olan çoban yıldızı. Öyle mi? Hmm. Ben Tarık yıldızını biliyorum. İlk çıkan yıldız. Bir adın yıldızı. Uyumadınız mı daha? Gelsene bey baba. Oturalım biraz. Hep biz anlattık. Sen hiç söylemedin. Ee neden düştün yollara? Ben de sizin gibi bir şey arıyorum. Ya... Ne arıyorsun? Cevahir'i arıyorum. Ha, sen de bizim gibi bir taş için çıktın yollara yani. Hayır. Cevahir bir taş değil. Ha, yoksa bir kadının adı mı? <gülüyor> <gülüyor> Yeryüzünde ilk kan bir kadın yüzünden döküldü. İlk cinayet bir kadın için işlendi. Adem'in oğlu Kabil, kardeşi Abil'i iklimayı elde etmek için öldürdü. Deme lazım ben uzak dururum kadın cinsinden <gülüyor> Cevahir bir kitap Düruni'nin taşları ve madenleri anlattığı kayıp kitabı Biz olup olmadığını bile bilmediğimiz bir taş arıyoruz Sen kayıp bir kitap Bu yolculuk bitmez Ara ara bitmez Aramakla bulamazsın zaten O zaman aramayalım mı? Ama bulanlar da ancak arayanlardır ...arıyarak bulamayacaksak... ...ama bulanlar da arayanlarsa... ...yani anlamadım ben... ...ne yapacağız. <gülüyor> Arayacaksınız. Ama o sizi bulacak. Siz onu bulamazsınız. E, geçtiğimiz yollarda... ...hiçbir ipucu yok. Sultan şehrine gidinceye kadar da bir işaret... ...bulamayacağız galiba. Acaba gerçekten sultan şehrinde mi? Sultan şehrinde diye mi duydunuz? E, bir yardımı... ...olur mu bilmem ama... Sultan şehrinin valisi eski bir ahbabımdır. Vali mi? Sizi ona götürebilirim. E, beybaba peki evine dönmeyecek miydin? Döneriz. Eve de döneriz bakalım. <gülüyor> Sondan bir önceki hatayı ben yaptım. Eyvallah beybaba ev sahibine hata yaptın denmez tabii. Şahmat. <gülüyor> Nerede şu bahsettiğin iki genç? Ha, huzurunuza çıkmayı bekliyorlar. Gelsinler. Gelsinler bakalım. Çağırın misafirleri. Geç geç. Oh! Ne yapıyorsun? E, eğileyim demiştim. E, o zaman niye yere kapaklanıyorsun? Hadi yürü yürü. E, <gülüyor> e, biz zavallı kullarınızı... ...huzurunuza kabul etme cömertliğini gösterip... ...dünya gözüyle görebileceği... ...en büyük bahtiyarlığı yaşattığınız için... Deniz Zadi... ...ve dostum Mansur... ...size şükranlarını iletir... E, ...efendim. <gülüyor> <Ya>. Hoş geldiniz. <gülüyor> Büyük zanaatkar Mansur ustayı ve Yaman'ı şehrimize görmek ne saadet. Buyurun, oturun. B büyük zanaatkar mı? Yamağı mı? Beybaba sizden övgüyle bahsetti. Ne büyük ve yetenekli bir işleme ustası olduğunuzdan da. Sanatınızın örneklerini biz de üzerimize taşımak isteriz. Ben kendi halinde bir işlemeciyim alçak gönüllülüğünüz de pek güzelmiş. Aslında sizi fakiranemizde bir süre ağırlamak isteriz. Fakirane bu, bu konakta mı? Sanatkarlara büyük sevgi ve hayranlık duymuşumdur. Sizin işinizde büyük hüner gerektiren bir sanat muhakkak. Ayrıca bey babanın sevdiğini bizler de severiz. Fakat bir, bir tabii şey tabii gireceğiniz emirdir, değil mi? Öncelikle kızım Nigera Yeni yaşının bir hediyesi olarak güzel bir gerdanlık yapmanızı istiyorum. Odanız hazır. Altı ay vaktiniz var. Ne ihtiyacınız olursa söyleyin yeter. O zaman şimdilik müsaadenizi isteyelim. Ustalar da yerleşsinler odalarına. Senin de her zamanki odan hazır bey baba. Herhalde biraz dostluğunla beni mutlu edersin. Öyle hemen satrançta yenip kaçmak olmaz Bir galibiyet <gülüyor> alacağım var senden Tabii ki <gülüyor> Ya beybaba sen ne yaptın Zaman geçiyor Burada kalıp daha fazla vakit kaybedemem Gitmemiz gerek ee, Bari birkaç gün kalsaydık Artık çok geç Altı ay buradasınız Oo. Hem kayıp saydığın kazancın olmuştur Belki de ne biliyorsun ...şimdi eşi benzeri görülmemiş bir gerdanlık yapmaya başla. Zümrüt'ten de kimseye bahsetmeyin. Ya ama... Bey baba haklı. Gerdanlığı yaparken aramaya devam ederiz. Hem kesemiz tam tık. Yola devam edecek kadar para kazanırız hiç olmazsa. Bey baba... ...Silvan Bey geldi... Kızımı annesinden hatıra olan zümrüdün ...kalbini istedi benden. Bir sandık dolusu altın... ...değerli taş getirmiş yanında. Nasıl olur... ...benim rahmetli eşimin... ...kızımın annesinin hatırası sanki... ...öyle altına paraya karşılık gelirmiş gelmez gibi. Gelmez tabii, gelmez. Sanki herhangi bir taş gibi... ...annemin hatırasını satın almak istedi. Kovdum evimden densizi. Beşahmat... Babacığım bugün satrançta sen kazandığına göre beybaba gitmeye karar vermiş ah. anlaşılan <gülüyor> Yok yok migar kızım sahiden yenildim Ama evet ustalarla yola çıkmak niyetindeyim Gerdanlıkta da bitti artık Keşke gitmeyip burada kalsanız hep Gördünüz mü gerdanlığı size göstermek için bekliyorlar O zaman görelim artık Hadi açın bakalım örtüyü Görelim şu gerdanlığı ee, Kızınıza layık olmasa da Aman Allah'ım <gülüyor> Harika Çok güzel Mükemmel <gülüyor> Boynunda aslında olanı görüyor musun Zümrüt'ün kalbi Vali kızının boynunda Evet yıllardır aradığımız ondaymış meğer ah, bey baba. Ne fısıldaşıyorsunuz öyle ha? Bir şey mi oldu ya, ya, Yok bir şey Elinize sağlık Beni mahcup etmediniz. Ama... ...bir eksik mi var bu gerdanlıkta? Bence gayet güzel. Niker de beğendi... ...ustaları uzun zaman meşgul ettik. Olur mu? Ee, bir hata varsa tabii ki düzelteceğiz. Biz işini layıkıyla yapan <gülüyor> ustalarız. <gülüyor> Ustalar gidiyor mu? Ay, gerdanlık çok güzel. Ama beybaba eksik diyorsa... ...bir bildiği vardır. Pek çok kıymetli taş denedim. Hepsi kaybolup gitti. Belki biraz daha çalışmalıyım. Hatta yeni bir gerdanlık yapmalıyız. Ben de zaman zaman bakıp istediğimi tarif ederse daha iyi olabilir. Nasıl isterseniz. Kızım neyin var? Çok dalgınsın. Konuşmuyorsun. Hadi anlat derdini. Sen bana annenin yadigarısın. Seni böyle mutsuz görmek bana dokunuyor yavrum. Aslında çok mutluyum. Ama bir kız bunu babasına nasıl söyler ki? Ben, ben Gümüş ustasına... Anladım kızım. Ama ben senin için başka bir evlilik düşünmüştüm. Daha mutlu olabileceğin... Ancak birinin. böyle mutlu olabilirim ben biliyorum İyice düşündün mü yavrum? Ben de seviyorum Mansur Ustayı Ama sana bir eş olarak düşünmedim hiç Nasıl düşüneyim? Sen bir vali kızı... Annem de o... çobanın kızıydı Ama sen onu sevdin baba Ben de Mansur Ustayı Mutlu olmamı istersin değil mi baba? İsterim kızım isterim tabii Ben konuşurum Mansur'la ...düğün hazırlıklarına başlayın siz. Artık gelse bile... ...ne yüzüm eskisi kadar taze... ...ne bedenim eskisi kadar diri... Ne topuklarım o zamanki kadar pembe. İncecik bir dal değilim artık. Tam burada. Bıraktığı yerde bekliyorum. Ama bıraktığı gibi değilim artık. Ah, Mansur. Ne çok zaman geçti o gidi. Ne çok. Onsuz geçen akşamlar. ...sonsuz geçen sabahlar... ...işte bu çöl gibi... ...büyük... ...sarı bir boşluk gibi... ...hiç gelmezse eğer... ...böyle geçecek bir ömür... ...ne yaptım ben... ...ne yaptım ona... ...kendimi, hayatımı... ...hayatımıza... gelen de kim? Tozu duman'a katmış. Bizim vakti. Hayır mı? Bir haber mi getirirsin? Hem de büyük haber. Geliyor. Silvan Bey dönmüş geliyor. Bir şartlıyor. Hayır Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Gelebildiğinize göre aradığınızı buldunuz inşallah. Neredeyse dünyanın yarısını dolaştım. Servetimin yarısını harcadım. Ama hiç gocunmadım. Ve sonunda Zümrüt'ün kalbinin izine ulaştım. Onu buldunuz mu? Buldum. Ama artık Zümrüt'ün kalbi değildi. Onu çalan simyacı daha sonra bir başkasına satmış... Pek çok el değiştiren taş... ...en son yine bir simyacının eline geçmiş. Onun... ...felsefe taşı olduğuna inanan adam... ...taşı toz haline getirerek... ...bir iksir hazırlamış. Fakat ne ebedi hayat iksirine... ...ulaşabilmiş ne de altına. Elindeki tek hazineyi de... ...kaybetmiş. Yani? Yani Zümrüt'ün kalbi toz olup uçmuş. Ama merak etmeyin... ...onun kadar değerli pek çok eşya getirdim size... ...dünyanın dört bir yanından. Hmm eksikliğini hissetmeyeceksiniz. İşte bu sandıkta. Çiniler. renk renk kıymetli taşlar. Güzel. Firuzeler. Çok, çok güzel. İnciler. Harika. Çin'den yeşim taşları, oh, oh. ipekler, çaylar, Mısır'dan amberler. Oh. Rüya sırlarını anlatan süslü papirüsler. Çok güzel. Daha pek çok hediye. ...size ve Dilşad'a layık da. Doğrusu... ...harcadığın emekle Dilşad'ı hak ettin. Sağ olun. Ben amcası olarak bu evliliğe razıyım. Artık seni daha fazla bekletmeyeyim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayalım. Dillere destan bir düğün olsun. Müsaadeniz olursa... ...bu güzel haberi ben vermek isterim Dilşad'a. Elbette. Sen Sen söyle. Elin Nilşat Duyduğuma göre bulamamışsınız Doğru Zümrüt'ün kalbini bulamadım Ama başka şeyler buldum Hem de daha da kıymetli Bunu hatırladınız mı? Ama bu Bu benim mendilim Sizde ne arıyor? Bakın hele İçini açınca da İki tel uzun simsiyah saç <gülüyor> Belli ki biri yavuklusuna hatıra diye vermiş Ah ne büyük sevda Nereden buldunuz bunu? Ya da nasıl çaldınız? Çalmak mı? Yaşayanların eşyaları çalınır Ama bir ölünün eşyaları olsa olsa ganimettir İnanmıyorum sana Ölüyse bile onu sen öldürmüşsün İstediğimi almak için her şeyi yaparım Ama o kadar da gaddar Değilim can almam Hem Öyle bile olsa Beni alamaz Ben ganimet değilim oluyor Sadi. Beybaba? Evleniyorsun. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Sanki hayatım benim elimde değilmiş gibi. Sadece seyrediyorum. Beybaba bir şey desene. Bir şey yapsana. Artık kaderine razı ol. Hem uzun zaman geçti. Bakalım o seni bekledi mi? Belki çoktan evlendi başkasıyla. Benim gönlüm başkasındayken yazık değil mi? Nigar'a günah değil mi? Ne garip. Felek benimle oyun oynuyor sanki Dilşah'ı kazanmak için Zümrüd'e sahip olmam gerekiyordu Zümrüt'ün kalbine ulaşmak için Nigar'la evlenmem gerekiyor Şimdi Zümrüd'e sahip olmak, Dilşah'ı kaybetmek demek Artık zamanı geldi Bir yol bulup Nigar'la konuşman gerek Yeter artık Bir taş için bunca insanın hayatını mahvetmek Evet Anlatmalıyım her şeyi ...olur, sesimi bile duymazsın... ...yaşadığımı bile anlamazsın... ...beni gönderme... ...evlenmek benim neyime... ...yazım var benim... ...hem de bu yaz bir ömür sürecek... ...hem... ...ellerinde onun kanı olan adamla... ...nasıl evlenirim... ...o bey senin için yollara düştü... ...kaç yaşına geldin... ...hala seninle evlenmek istediği için... <gülüyor> ...şükret... ...söz verilmiştir artık... <gülüyor> İyi misin? Ben, ben bir, bir an söylediklerini duyunca elimden kayıverdi bardak. Hadi otur şöyle. Ben, beni sevdiğini, beni istediğini düşünmüştüm. Aylarca uğraştın bana bir gerdanlık yapabilmek için. Sonra aylarca olur olmaz bahaneler buldum biraz daha kalabilmen için. Sen her defasında bana beğendirebilmek için daha güzelini, daha göz alıcısını yaptın. Niye yapar insan bunu? Sevdiği için yapmaz mı bunca şeyi? Evet, sevdiği için yapar. Ben de onun için yaptım zaten. Anlamıyorum. Anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Çünkü artık sana zarar verdiğimi gördüm. Hem de hiç istemeden. Seni görünce ruhum sakinleşiyor. Sesini duyunca sevincim artıyor. Uzatsam elimi dokunabilecekken sana... Kalbine değemiyor muyum? Kalbim bende değil ki... Önce başka yerde bıraktım... Beklerim geçip gitmesini... Eğer bir yara varsa iyileşmesini... Belki de ben iyileştiririm... Geçmiş değil... Geçecek dedi. Bekliyor beni... O zaman sen burada ne yapıyorsun? İnsan sevdiğini bırakıp uzaklara gider mi? Hadi sen gittin o nasıl bıraktı? İnsan sevdiğinin uzaklara gitmesini ister mi? Peki niye buradasın hala? Bütün bunlar sevdiğime ulaşabilmek için... Ne çare ki ona giden yol senden geçiyor. Boynunda asılı duran zümrülün kalbinden geçiyor. sonra yine karşıma çıktı. Ne diyorsun Saadet? Gör, gördüm diyorum. Ne gördün? Aşkın Leyla'sını gördüm. Ne? Bey baba vallahi de gördüm billahi de gördüm. Nerede? Bilmiyorum. Kaybettim. İşte geldik kör simyacının dükkanına. Haberi alınca sevinecek. Saadet sen de kendine gel artık. Of of of Hiç değişmemiş burası. Kim geldi? Ee, kör simyacıya bakmıştık. Ha, aman Allah'ım yine o. Kim? Melek. Yoldaki melek. Ben kızıyım. Aa. Fakat babam geçen yıl vefat etti. Öldü mü? Allah sabır versin kızım. Ee, başınız sağ olsun. Ona güzel bir haber vermek için gelmiştik ama. Siz dostları mısınız? Ee, şey, şey, ben, ben Sadi. Ee, bir yıl birlikte yolculuk etmiştik. Dostum Mansur ve Beybaba Sadi Evet Sizin geleceğinizi söylemişti Ve geldiğinizde size vermem için bir emanet bırakmıştı Emanet mi? <gülüyor> bu emaneti ver dedi Bir de neyse ben getireyim Siz oturun lütfen Buyurun ee, Çok tozlu bu ama, ama bu, bu olamaz. Nedir o? Beybaba, beybaba bu senin kitabın. Cevahir, <gülüyor> bu o. Sizinle Kervansaray'da karşılaşmadan önce bu dükkana uğramıştım. Tanışmıştım kör simyacıyla. Biliyordu cevabeyi aradığımı. Eğer size yardım edersem... ...dönüşte sizinle buradan geçecektim ve... ...bunun karşılığında... ...kitaba sahip olabilecektim. Sen de aradığını buldun. Artık kalkalım. Sağlıcakla kal kızım. Hoşçakalın. Ee, siz gidin ben ardınızdan yetişirim. Sadi iyi misin? <gülüyor> i̇yiyim iyiyim. Çok iyiyim. ...ama onu böyle bırakırsam... ...kötü olacağım. Ee, şey... Buyurun. Ben sizi görmüştüm... ...daha önce çarşıda. Hı hı. Sonra bugün yine gördüm... ...sonra bir anda kaybettim. Hı hı. Dükkana girmişsiniz belli ki. Kaybettim sandım ama... ...sonra burada yine buldum... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl diyeceğim, bilmem ki. E, belki e, senden de bir şey ister demişti. E, efendim? E, babam öyle demişti. E, i̇sterse ben kefilim, sade iyi adamdır dedi. Tabi e, tabi tab tab ben ben iyiyim iyiyim, iyiyim. Evet, iyiyim. Fakat benim yaşlı bir annem var. Onu bırakamam. E, bırakma. Şey beni bekler misin? Çabuk dönerim. <gülüyor> Beklerim. Tamam. Ta tamam ben gidiyorum. Ama. Geleceğim. <gülüyor> Beybaba! Beybaba Mansur! Mansur! Mansur! Mansur. Yo, yalnız devam edeceksin anlaşılan. Hayır hayır hayır. <gülüyor> beraber çıktık beraber döneceğiz. Ben sonra tekrar geleceğim. Be bekleyecek. <gülüyor> Bekletme Sadi. Her geçen gün ömrümden geçiyor. Ben yalnız giderim. Ama Hadi bakalım hadi. Vedalaşma vakti. Herkes aradığını buluyor elbette bir gün değil mi? <gülüyor> Eğer bulduysan vakit kaybetme. Zaman kıymetli ve uçucu. <gülüyor> var orada? Kapıyı kim çaldı? Bir kere bak bana Başını eğme Yüzünü çevirme benden Ben senin yüzüne hep aşkla baktım Ama şimdi bakarsam öfkeyle bakacağım Ve öyle kalacaksın hatıramda. Bırak bakmayayım ve görmeyeyim seni Senin yüzünde Benim gözlerimde Aşkın izi kalsın hiç olmaz Mansur Nereye gidiyorsun Aşk sevdiğinin yanında olmasını istemek değil mi? Biz yan yana değildik ki. Ben hep yan yana olalım diye git dedim sana. Peki ya sen hiç düşündün mü? Gerçekten benim için mi gittin? Yoksa aslında kendin için mi? Benim sevgimin ispata ihtiyacı yok deseydin. Senin sevgin ve gelişin için bir taş sebep değil deseydin. Gideceksen beni de alıp götürseydin buralarda Ya da gitmeseydin Gidecek kadar seviyordun demek Ama keşke kalacak kadar sevseydin Benim kalbimin zümrüdü sensin deseydin Gidiyorum dediğimde hiç olmazsa fark etseydin bunu Gitme deseydin Gitme Masum Gitme Gidiyorum bütün izleri silecek çöp. Usulca sen bir rüzgar silecek ayak izleri. Çok değil. Birkaç yıl sonra hiç yaşamamış gibi olacağım senin için. Hiç yaşanmamış olacak bu aşk. Geri dön! Gitme! Gitme! Zümrüt'ün Kalbine Yolculuk Esra Uğur Aoldun'un yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.